Güzel günler Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programına hoş geldiniz. Ee, çocuk, büyükler için çocuklu hayat bilgisi programımızın kısaca konusu ve son programımızda e, okulların açılmasıyla birlikte e, okula başlama... E, Yuvaya başlamaktan biraz bahsedelim. Evet, biz aslında okula başlamayı konuşalım Yuvada demiştik okul. ama ile başladık. Bitmedi. Bu haftaya sarktı biraz okula başlamayla ilgili evet, sorunlar. Okul özel diye yapmıştık. Açık Radyo'nun özel programlarına özenerek. Evet. Savaş özel, terör özel falan gibi. <gülüyor> e, okul özel e, diye düşünerek. Ama e, dinleyicilerimiz arasındaki pek çok kişinin küçük çocuk sahibi olduğunu biliyoruz. Bize gelen... Elektronik postalardan o yüzden aslında yuvaya başlıyor olmak e, belki pek çok bizim bu programı dinleyicisi açısından daha ilginç ya e, da daha değişik bir deneyim. Hı hı. Yani aslında okula başlamaya <gülüyor> da uygulanabilecek pek çok yanı var. Bir de şöyle başlamaya. yani yuva e, bize gelecekle ilgili ipucu veren bir şey yani e, nedir? Evin dışında hı hı. başkalarının denetiminde yani evin güvenliğinin olmadığı evdeki emniyetisinin olmadığı okulun e, büyük bir olasılıkla evden daha farklı e, bir sistematik ve kurallar bütünü içinde başka bir yerde bulunmak okulun kuralları içinde bulunmak Bunlara ayak uydurmaya çalışmak üstüne üstlük evde hani maksimum 1-2 hani 3 kardeş falan oluyor belki bazen pek çok ailede burada e, 10-15-20 30-40-50 kardeş ...tırnak için arasında var olmayı öğrenmek. Hı hı. E, toplumsallaşmanın e, bir parçası olarak e, olduğu için yuvaya önem veriyoruz. Ve bunun için yaklaşık 2-3 yaş civarındaki başlangıçta çekilen sıkıntılardan bahsettik. E, ayrılığın aslında burada e, temel sıkıntılardan birisi. Yani ayrılık bir sıkıntı değil, bir, bir şekilde hayatın zorunlu bir parçası... Ee, bir türlü alışamadığımız ama hep alışmak zorunda kaldığımız e, yani her şeyin bir sonunun olması diyelim ona hı hı. ama tabi çok büyük bir beceri de bir yandan ayrılığa alışabilme e, hayat boyu bize yardımcı olacak da bir yandan yanı var o nedenle de eğer uygunsa çocuğun erken yaşta alışmasında da yarar var bence. Ve ayrılık şöyle bir şey. Aslında tabii klasik ilkokul çağıyla ilgili dikkat öğrenme sorunları üzerinde durmayı düşünüyoruz bugün programda. Ama ayrılık Biz bir türlü bu konuları bırakamıyoruz sanki, değil mi Yankı? Yok merak etme. Ruh sağlığından beden sağlığına geçeceğiz. Yok <gülüyor> yok yo, ben çok memnunum. Ya yani ben seviyorum bu küçük çocuklarla ilgili işte çocuklar dünyası. çok çok önemli yani bence 5 yaş altındaki dönem e, ne yazık ki e, sadece çocuğun hani boyu posu kilosu dişi falan düzeyinde pek çok kişinin düşündüğü ama e, ruhsal dünyası hakkında zihinsel dünyası hakkında genellikle ilkokul çağına geldikten sonra düşünme alışkanlığı olan e, bir kültür içindeyiz yani bu sadece Türkiye'de özgü değil bence ama okul öncesi döneme 0-3 yaş bilhassa gereken özeni ve önemi gösterdiğimizde bilgiyle tabi bunu yaptığımızda ben herkes çok özenli ama bilgimiz özenimizi yanlış yerlere göstermemize sebep oluyor çocuklara çocuklarla olan hayatımızı daha anlamlı ve eğlenceli kılacağını düşünüyorum bu şeye gelirsek ayrılık şimdi ayrılık aslında ne bu bitiyor, başkası başlıyor. Öyle düşün. Ee, ve e, ya da bizden önce haberler var değil mi? Şansımız. Şimdi haberler bitti, güzel günler başladı. Şimdi diyelim ki haberleri seven birisi için <gülüyor> haberler programının bitmesi ve güzel günlere geçmek rahatsızlık verici bir şey. Öyle olabilir. Sıkıntı verici olabilir. Ee, ve burada bir vites değiştirme gerekiyor. Yani bir durumdan başka bir duruma geçiyorsun. Her ayrılık yeni bir adaptasyon, yeni bir adaptasyon veya adaptasyon, uyum ve yeniden uyum sürecini gerektiriyor. Bunun için aklını senin belki daha hoşuna giden diyelim haberler programından alıp tabii 94.9'u dinlemeye mecbur değilsin ama diyelim ki tek kanal bu devlet kanalıyız mesela. Oradan alıyorsun. Benim için öyle. <gülüyor> pek çok herhalde pek çok dinleyicimiz için öyle bir iki alternatif kanal Neyse. oluyor bazı müzik programlarında bence. ...bana ağır gelen müzik programları oluyor. Hmm. Ben biliyorsun öyle pop, vasat zevklerim... Oldu. Yok canım, Hiç öyle değil yankı <gülüyor> Teşekkür ederim, bunu dedirtmek için... ...zaten <gülüyor> toplum önünde. Neyse, ee, yani... ...öbür programı bitirip kafamızda... ...bu programa geçebilmek için... ...aklımızın oraya takılmaması gerekiyor bir. Yani benim dikkatimi, kafamı... diyelim ...dikkatten kastettiğim... <gülüyor> ...kafamı yönlendirdiğim açı... ...dikkat, zihnimi yönlendirdiğim açı... ...belli bir yere... O dikkatimi oradan alıyorum, yeni programa kaydırıyorum. Eğer bir kısmı dikkatimin öbür tarafta kaldıysa buraya tam kendimi veremiyorum. Ve buradaki bir takım olan bitenden bir şeyi tam anlamıyorum. Yani e, Çünkü aklım öbür tarafta, hı hı. E, kafam burada ve bir bölünmüşlük bana yaşatıyor. Şimdi bir küçük çocuk için düşündüğünde bunu bir büyük için bile bu ayrılık yani bir durumdan başka bir duruma geçme kafayı dağıtıcı bulunduğun yeni ortamın tadını almayı önleyici ya da oranın sana verdiklerini almayı önleyici bazen tat vermiyor okul mesela diye düşünürsek evden okula geçme diye düşünürsek bir kere bir heyecan hissi var bir gerginlik var İkincisi ev genellikle tercih edilen bir yer çok özel bir problem yoksa bırakmak istemediğin rahat yuvan yani orası hı hı. Bir, bir tarafa geçtiğinde bir kere aklın yuvanda kalıyor annen babanda kalıyor ve buradaki duruma kendini adapte ettirmekte zorlanıyorsun ve kafanı veremiyorsun burası da senden diyor ki işte şunlara şunlara uymanı bekliyorum yerinde oturmanı bekliyorum mesela ilkokul birinci sınıf çocukları için işte o tahtayı yazdıklarımı da eftene yazmanı bekliyorum ama sen burada da tam olmadığın için aslında evde bu işleri çok iyi yapabildiğin halde okulda dikkatini veremeyen çocuk olarak oranın sistemine e, katılma, katılamamaya başlıyorsun. Ve ondan sonra da gelsin hiperaktivite. Yani hani mekanizma böyle kabaca. Hı hı. Şimdi bazı çocuklar tabii bu bir durumdan öbür duruma uyumu, yeni durumun gereklerini e, yerine getirebilirliği, ayrıldığı hani dosyayı kapatıp, Başka bir yeni dosya açabilmeyi daha iyi becerebiliyorlar. Bunun yani dikkatin bir tür eksekutif bir yönetici kabiliyet olduğunu aynı zamanda düşünürsek, bazı insanlar bu konuda daha kabiliyetli, Hı -hı. bazılarımız değil. E, bu anlamda dikkat problemleri ve ayrılığa dayanıklılık arasında da e, aslında baya yani biri daha zihinsel bir fonksiyon, diğeri daha bir yüreksel, daha bir duygusal fonksiyon. Bu ikisi arasında da böyle bir iç içelik var. O yüzden e, okulun ilk başladığı günlerde çocukların defterleri vs. %50'si <gülüyor> kafası dağınık değil mi? Biz çocuklarda görüyoruz yani aynı şeyi. <gülüyor> Okula ilk başlangıçta zaten yani ilkokul diye konuşursak... okul bence e, yani bugün ilkokulu biraz daha bekliyeli Ama yani ilk başlangıcı düşünürsek... E, çocukların aslında ne kadar kafı, ne kadar e, yatkın dahi olsalar okula gitmekte kafalarında yeni soru işaretleri oluyor. İşte arkadaşlarım beni tanımıyorlar. Bizim e, kızımız ilk okula başlarken bunu çok net bir şekilde ifade ettik ki her çocuk bunu ifade etmiyor. Şimdi orada beni kimse tanımıyor olacak, öğretmen beni bilmiyor olacak. Bu ana herhalde e, kafalarındaki sorulardan birisi, Na, yani e, nasıl olacak bu iş? Hiç kimse beni tanımıyor. E, ona biraz belki başlangıçta daha doğrusu böyle bir sorun olabileceğini varsayarak çocuğun kafasında başlangıçta biraz onunla konuşup rahatlatmak açısında iyi Sen olabilir. Sen ne yaptın mesela bizim İdil değil mi bu yıl birinci, bizde de şans birisi yuvaya başladı birisi ilkokul bir çifte stres yani yani yuvaya giden diğeri daha zaten gidiyordu ama. Burası daha bir stresli bir yuva böyle bir. Daha bir ciddi <gülüyor> Stresi yuva böyle. şeyiz yani. Çocuklar stresine yetiştiriyoruz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. <gülüyor> Biz bile yaptık. Yok, yani bunu çok net bir şekilde dile getirdi dil. Ee, Senle konuştuk galiba. Benle konuştu. Yani, yani çok annelerle konuşuyor. Şimdi şurada. beni tanımayacak öğretmen. Hı hı. Hiç kimse keşke tanıdığım bir arkadaşım olsa sınıfta. Benim, ben de dedim ki İdil'cim öğretmenler zaten e, hiçbirinizin sizi tanı, birbirini tanımayacağını beklentisi içindeler. Bu beklenti içindeler. Yani tabii bunu tabii çok daha basit bir şekilde anlattım. Merak etme. E, diğer çocuklar da öğretmeni tanımıyor olacaklar. Yani yalnız değilsin. Öğretmen de zaten işin zor olduğunu bilincinde size onun için daha kolaylık sağlayacaktır diye yaklaştım tabii yani ne kadar olsa ilk gün biraz zor oluyor ama tabii yine sonuçta çok keyifle geldi okuldan yani orada tabii bence biz ne dersek diyelim onu çocuğu karşılayan yeni ortamanın çocuğu karşılamaya hazırlıklı olması tabii yani bir misafirliğe gidiyorsun yemeğe davet edilmişsin gidiyorsun ev sahibin <gülüyor> pijamalarla falan <gülüyor> karşılıyor seni ah siz mi geldiniz ya da daha doğru gelecektiniz hafta değil miydi filan ve bir şaşkınlık olduğunda mesela okullarda ne yapacağını bilemezlik yani, hali e, olduğunda ya da sen gittin de daha fırına üç saatte pişecek bir yemeği koyduğu zaman Allah diyorsun herhalde değil mi yani epeydir başımıza gelmedi böyle şeyler evet. o geldi olmuştur yani şey e, öğretmenin yani bu konuda nitelikleri yani ev çok önemli için. her şey her şey kontrol altında imajının çocuklara herhalde verilmesi. Diyorsun bize yıktıramazlar ama. <gülüyor> Merak etmeyin her şey kontrol <gülüyor> altında. Çünkü gerçekten o anksiyete yani iş, işlerin beklent, beklendiği gibi olduğunu görmek çocuklar açısından çok rahatlatıcı bir şey olsa gerek. Yani belli bir çerçeve hep diyoruz ya biz disiplinle ilgili de konuşmuştuk bunu. Aile içi disiplinin ilişkilerle. Yani belli bir çatı olmadığı zaman bir kaos ve böyle bir dağınıklık olduğu zaman gerçekten çocukların kendini rahat etmesi çok da kolay bir şey değil. Doğal olmuyor böyle bir şey. O nedenle daha kontrollü bir ortamda çocuk da buna biraz hazırsa herhalde çok zorlanmıyorlar. Tabii çocuğun kişiliğine de bakıyor herhalde değil mi? Yani çocuk tabii yani burada bir sürü... Bu bir... bah bahsettiğimiz konuyla <gülüyor> ilgili demek istiyorum. Yani bazı çocukların daha... <gülüyor> dayanıksız olduklarını e, strese biliyoruz. Yani bazılarımız öyle, hepimiz için yani. Bazı çocuklar ve insanlar. E, burada çocuğun temel yapısal özellikleri diyelim. Yapısal deyince tabii fizyolojisinin belirlediği ama o fizyolojinin de büyüme sırasında fizyolojimiz yani işte genetik özelliklerimiz, genlerimizin e, tabii genler aynı gen farklı farklı koşullarda farklı ürünlerde üretebiliyor. Çünkü genler bir dizi eylem sonucunda son ürünleri ortaya çıkan şeyler. Yani A, B'yi belirliyor, B, C belirliyor. C de ortaya X product, X ürününü ortaya çıkarıyor. Ee, ama orada diyelim ki A şeklin, A senin dikkatinin dağıldığını belirleyen bir gen. Hı hı. B e, çevreyle etkileşimini e, duygusal düzenlemeni belirleyen gen. E, C de e, çevren, yani mesela diyelim algılarının kuvvetini belirleyen bir gen. Bu ABC gen, genlerinin üçünün ortaklaşa e, üretimi herkeste değişik olabiliyor. Çünkü müthiş, pek çok permütasyonlar buradan üretilebilir. Pek çok kombinasyonlar daha doğrusu üretilebilir. E, sen dikkati eksik olma özelliğini taşısan bile, diyelim ki bunu telafi edebilecek diğer özellikler e, mevcutsa e, yani yapısal olarak böyle bir yatkınlığın olsa bile dikkat eksikliği problemini çok daha hafif ya da hiç yaşamayabiliyorsun. Ama genetik olarak öyle bir özelliği taşısan bile yani hı hı. ben e, pek çok aileyle hı hı. konuşurken işte bu problem genetik fizyolojik temellidir. Ancak uygun koşullar e, olmadığında, çocuğa uyan koşullar olmadığında bir problem olarak ortaya çıkabilir. Hatta bazı çocuklar <gülüyor> dikkatle ilgili bir Sorun için temel potansiyel genetik yapıyı taşımadıkları halde hmm. bazen çevresel koşullar o kadar berbat olabilir ki bir çocukta yine dikkat eksikliği, hiperaktivite tipi problemler e, oluşabilir. O yüzden hep e, yani olayın hani efendim bu neden oldu e, işte çocuğu düşürdük üç aylıkken ondan hmm. mı ya da işte annesi bir buçuk yaşında çalışmaya başladı ondan mı gibi sorularla karşılaştığımda Tabii ki bunların katkılarının bu tip olaylarında etkisi olabiliyor ama bu tip olayların e, katkısı ihmal edilebilir düzeyde. Yani bunlar fiilen ciddi bir etki oluşturmuyor. %70'ler, %80'ler düzeyinde dikkat sorunlarında uykula başlayan bir çocukta e, genetik etkilerin e, rolü var. E, %20'ler, %30'lar civarında da e, çevresel dediğimiz öğretmen tutumu. Sınıfın büyüklüğü, okulun maddi yani mekansal, yapısal özellikleri, eğitimin yükü, hı hı. anne babanın çocuktan beklentileri gibi bir sürü başka parametre var. O yüzde yirmi otuzluk parametreyle oynayarak yani genetik olmayan, genetik ve fizyolojik olmayan yani değiştirilmesi daha zor olan diyelim, daha bir tıbbi müdahale gerektiren özellikler dışında bir sürü başka özellik var ki sadece onlarla şey yaparak e, manipüle ederek e, bir çocuğu çok rahat hale sınıfta performans getirir, gösterir hale getirmek mümkün olabiliyor. Yani e, o yüzden e, efendim çocuğumuz hiperaktif mi değil mi vesaire gibi sorulara insanlar tabii yani bu cevaplara ihtiyacımız var. Aslında bazen etiketlere teşhislere ama Çocuğumuzun hiperaktif olup olmamasından öte çocuğumuzun kendi yapısına uygun bir ortamda ve koşulda eğitim görüp görmediğini hı hı. ve bizim ona uygun ortamlar hazırlayıp hazırlamadığımızı düşünmemiz daha verimli bir soru oluyor. Bırakalım hiperaktif olup olmadığını doktor düşünsün yani gerekiyorsa fizyolojik kısmı için ilaç mı verir şunu mu yapar. Ama bizim yapabileceğimiz yani anne baba olarak yapabileceğimiz şeylerin başında çocuğumuzun kim olduğunu tanımak, nelere tahammülünün yüksek, nelere düşük, nelere yeteneğinin fazla, nelere daha az olduğunu bilmek ve onun hayatını şekillendirirken onun taşıyabileceği yükleri öncelikle yüklemek. Sonra da yeni yükler taşıyabilir hale getirmek için uğraşmak gibi düşünüyorum. Hı hı. Yani bir formül dersen şey... Kısaca birazdan... Çok daha... ağır kaçtı? <gülüyor> Bence bir sen Bir şarkıyla ancak evet, bu. Biz ondan sonra bu çocukları evet hangi tip yani çocukların belki özelliklerinden biraz bahsedebiliriz. Evet. Anne babaların onu anlayıp tanıyabilmeleri ve ne kadar yük kaldırabileceklerini tamam. anlayabilmeleri Sen ben, ha bugün şimdi ilk kez ilk, ilk parçamız şeyden Bobby McFerrin'in piyano ve vokal improvisasyonu, doğaçlaması yani. Song for Amadeus. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Biz e, okula, okulların açılmasıyla birlikte e, ilkokulların özellikle yaşanabilecek zorlukları, sorunları yani da Açılmasından yaklaşık bir ay sonrasında düşündüğümüzde... Ancak ancak herhalde evet. oturuyor bazı şeyler. Çünkü ilk zamanlar e, daha sorunlar tam yerleşmemiş Biz oluyor. Biz birkaç yıl önce bir araştırma yapmıştık. Bu değişik zamanlarda sınıfta işte böyle aşırı hareketlilik e, kuralsızlık, dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin zaman içinde nasıl seyrettiğine dair yani okul yılı boyunca ilk bir aydan ertesi çocukların yüzde ellisi dikkat dağınıklığı aşı, hiperaktivite vesaire denen e, duruma özgü işaretleri gösteriyorlardı. Tabi Burada bunlar bir takım davranışlar. Bu davranışları çocuklar çeşitli sebeplerle gösterebiliyor. Hı hı. Yani sınıfın henüz kuralların oturmaması, işte daha önceki programda ve bugün başında bahsettiğimiz gibi evden ayrı olma duygusuna henüz alışamama, ders denen şeyin yani niye öğrendiğimizi çok da pek anlamadığımız, ama bir şekilde öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüz sosyal bir gerek olarak öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir şeylerle karşılaşma ve bunları yaparken zorlanma, işte kalemi tutarken, bir şeye bakarken tabii yuvadan ana sınıfından gelen çocuklar bu açıdan biraz daha hazırlıklı oluyorlar. Yani onlar öyle çocuklara baktığımızda yani o tür bir eğitim geçmişi olan çocuklara yüzde otuzlara düşebiliyor bu oran ama yüzde otuz tabii diğerden hiperaktivite toplumda %30 görülen bir problem değil %4-5 civarında hı hı. E, ve aynı oranı biz böyle Kasım'da aralıkta değişik aralıklarla saptadığımızda e, %50'lerden yani hiperaktif davranışlar gösteren çocukların oranı %50'lerden önce bir 30'a sonra bir 20'ye her ay %10-15 düşerek Ocak ayı geldiğinde bizim malum %5'lik e, zemine hı hı. oturdu ve o %5 sene sonuna kadar Hı hı. öyle kaldı. Peki nasıl ayırt edilebilir? Gerçekten uzun vadede bunun e, biyolojik bir temeli olup olmadığı baştan ayırt edilebilir mi? Tabii yani bir kere yani bunun e, ne ölçüde e, ya biz bu iş için gidip birisinden akıl alalım ve bu işi düzeltmek için çocuğumuzun boş yere zaman kaybını önleyelim diyebilmek açısından birincisi geçmiş okul deneyimlerine bakmak lazım. Hı hı. Yani yuvada ve e, ana sınıfında Sınıfın temel kurallarına uymakta zorlanan, sırasını bekleyemeyen, koşuşturma konusunda durdurak bilmeyen, sınıf faaliyetlerine katılmakta, sınıfın gereklerini yerine getirmekte zorlanan çocuklar için bence şöyle bir düşünmek lazım. Yani neden bizim çocuk böyle? Acaba başka sorunlar mı var? tabii ki bir sürü e, sorun çocuklarda etken olabiliyor. İşte tabii bunları gazetelerde falan görüyorsun ya da televizyon programları da işte bir takım listeler ve sağa sola koşturur, düz duvara çıkar. Şu, o bakarsın herkes bak. Bak. Ha, Herkes öyle. Zaten araştırmalar onu gösteriyor. Baktığınızda sadece oraya bakarak teşhis koyarsan %70 falan insan kendi hiperaktifte teşhisi veya çocuğuna hiperaktifte teşhisi koyabilir. O bir fotoğraf çekiyorsun. Yani teneffüs saatinde baktığında bir çocuk devamlı sağa sola koşturuyorsa yani bunu vay bu çocuk çok hiperaktif diyen birisi bence saçmalar yani açıkçası hı hı. şimdi ya da benim çocuk çok sıkıcı bir şey dinliyor. Bir tiyatroya götürdük mesela çocuğumuzu atıyorum hani sıkıcı deyince herkesin aklına nedense Shakespeare falan gibi Shakespeare ayıp oluyor ama diyelim ki Shakespeare'den bir şey oyun böyle ağdalı bir dille falan oynanan e çocuk uyudu yahut sağa sola baktı yerinde kımıldanmaya başladı ya da elindeki program kağıdını hışırdatmaya annesine ama arkadaki hanım önüne, çocuğunuzu bir doktora götürseniz iyi olur çok hiperaktif dese sen öndeki çocuğun anne babası olsan ne dersin sen kendi git dersin veya başka bir şey dersin şimdi burada bu hiperaktivite yakıştırmasının böyle bol keseden kullanılması hı hı. bir kere bu problemi sanki doktorların uydurduğu bir şeymiş ya da böyle çok hani öğretmenlerin işlerine gelmeyen çocuklara yakıştırdığı bir etiketmiş gibi e, algılanmasına sebep oluyor. Zaman zaman da böyle. Diğer yandan senin sorduğunda sahici olarak bir durum olup olmadığını Tabii anlamak açısından o yani ayırt etmek için ne yapmak lazım? E, bak dikkat dağılan bir şeydir. Birincisi. Çocuk da hareket eden bir canlıdır genellikle. Durması normal bir şey değil bir çocuğun. Diğer yandan dikkatin Dağıldı, dağılmasına rağmen gerektiğinde, gerek olduğunda yani e, böyle bir şey e, lüzumlu olduğunda ya da istendiğinde toparlanabilmesi önemli olan. Mesela e, şimdi dinleyicilerin dikkatli bir dakika hepiniz beni dinleyin dediğimde ben şimdi radyodan e, pek çok kişi herhalde kulak verebilir ve bana yönelebilir. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsa bir çocuk bir sınıfta bence burada bir, bir problem var. Ya da herkes koşuşturuyor sınıfta birbirine tekme, tokat girişiliyor. Ee, i̇şte ne bileyim dışarıdan müdürün sesi yahut öğretmenin yaklaşan ayak sesleri tık tık tık koridorda geliyor. Ee, bütün çocuklar duruyor. Bir tek bizimki diyelim ona hiperaktif e, olma ihtimali olana. Bizimki hala vurmaya devam ediyor. Farkında değil olan bitenin. Yani frenleri tutmayan bir çocuk diye düşünelim. Yani gerektiğinde durma, gerektiğinde hareket etme konusunda e, çok Çevrenin gereklerine e, gereklerini gözlemekte zorlanan, bunları yerine getirmekte zorlanan bir çocuk oluyor. Hı hı. Ve Giderek de bu sebeple çevreden olumsuz Tabii, feedback almak. O çok büyük değil herhalde değil mi? Evet. Genelde hiperaktivitesi var mı diye yani, çocuklar bize bu başlangıç aşamasında yani kulak veremiyor talimatları aslında çok iyi anlıyor ama uyumakta zorlanıyor falan gibi sebeplerle değil. İşte. Vuruyor, kırıyor filan gibi sebeplerle getirilen çocuklar olabiliyor. Halbuki o çocukların başlangıç noktasına baktığında, diyelim ki çocuk 6. sınıfta bize geliyor öyle bir sebeple. Başlangıçta yani çok da öyle vurucu kırıcı bir çocuk olmadığını, kendi halinde hatta fazla kendi halinde bir çocuk olduğunu da çok zaman gördüğümüzde oluyor. Ama zaman içerisinde diyelim ki o hareketlilik, o kulak vermeme, yani verilen talimatı anlamadığı için sen diyorsun ki çocuğa işte... Ali İhsan git içeriden bir bardak su getir diyorsun. Ali İhsan gidiyor içeri. Gelmiyor. Çünkü içeride o sırada tam gitmişken abisini bilgisayar başında görüyor. Oraya takılıyor. Ondan sonra aklına e, topu geliyor. Tavan arasında kaçmış olan. Gidiyor onu aramaya. Sen orada su bekliyorsun. Ve bunu e, çocuğunu tanımayan bir bireysen bir anne babaysan kendini itaatsizlik olarak görüyorsun. Tabi ki burada itaatsizlikten ziyade verilen yönergeyi kaydetmekte zorluk yani çünkü onun için çok da önemli bir şey değil kendisi için önemli olanları genellikle unutmuyor tabii çocuklar çünkü o kendi sisteminin içinde zaten ama dışarıdan senin verdiğin bir komutu onun sindirip e, kaydedip bir yere takip etmesi için ciddi bir dikkat performansına sahip olabilmesi gerekiyor hmm. çocukların önemli bölümü bu performansa sahip ya da bu performansı kendi menfaatlerinin çok bariz olduğu apaçık olduğu durumlarda gösterebiliyorlar yani git içeriden cüzdanı mı getir sana 5 milyon vereceğim dersen herhalde koşa koşa gider. Dolayısıyla burada bir başka faktör işin içine giriyor. İnsanları şaşırtan şey bu motivasyon. Hı hı. Yani dikkatini verebilmek ve öğrenebilmek ve bazı koşullara uyum sağlayabilmek için e, herkesten daha fazla motivasyon gerektiriyor bu çocuklar. Hı. Hadi aslanım koçum falan mesela gibi şeylere e, sırt sıvazlamalara daha çok ihtiyaç duyuyorlar ben birazcık şeye benzetiyorum beni daha önceden duyanlar için belki ikinci baskı olacak ama yani aslında bu çocukların önemli bölümü düz yolda çok iyi gidiyorlar ama arabayı yokuşa vurduğunda yani bir hoşlarına gitmeyen bir durum mesela bir şey öğrenmek ödev yapmak veya öğretmen otur dediğinde oturmak gibi yani o anda onlar için anlamlı olmayan bir durumla karşılaştıklarında bunu ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Yani yokuşta zorlanan bir araba düz yolda belki herkesi geçebilir çok iyi gidebilir. Yani belli koşullarda ortaya çıkan problemler bunlar. Hı. O yüzden acaba o koşulları ne kadar düzeltebiliriz demin diyordum ya fizyolojik genetik ve yapısal öz özelliklerle çevresel özellikler bazen e, arabamızın yokuşta çok iyi gitmediğini biliyorsak. E, pek yokuş olmayan yollardan gitmeyi tercih edebiliriz. Yani mesela dikkati dağınık, e, hareketli, meyilli bir çocuğu e, 50 kişilik bir sınıfa koyduğun zaman e, onun ipini çekmiş oluyorsun yani. Evet yani çok e, bu tür olmasa bile zaten e, ha, yani. dikkatinin toplaması çocuğun çok kolay değil. Yani yer. Herkes için olur. zor olan bir durumda hiperaktivite e, özelliklerini, temel özelliklerini taşıyan bir çocuk... O özelliklerini bir probleme dönüştürmesi kolay ve mümkün oluyor. Ve maalesef en çabuk vazgeçilen ve e, yani e, nasıl diyeyim e, üzerinde e, yani kaybedilen ya da en çabuk öğretmen açısından yani ümit yok gibi görülen çocuklarda hiperaktivitesi olup da okul sınıf düzeni yani bundan bu artık düzelmez bununla boş boşuna uğraşmayalım. Evet yani orada çocuğun yani. mesela şey oluyor. Yani e, çocuğun davranışlarını kendisine saygısızlık olarak algılayan öğretmenler olabiliyor. Kendi otoritesini e, tehdit olarak gören öğretmen. Yani bir anlamda bir tehdit var orada fakat çocuğun e, planladığı ve hedeflediği bir şey değil. Yani öğretmeni iktidardan indirip de kendisi iktidara geçmek gibi bir e, hedef e, güden bir şey değil. Sadece e, hiperaktif çocuklar ee, ...çok uzun vadeli düşünmüyorlar genellikle. Yani planlama ve organizasyon açısından desteklenmeye ihtiyaçları olan çocuklar oluyorlar. Ve e, o anda benim hoşuma gitmeyen bir şey yaptığında... ...ben sana acayip parlıyorum, hakaret ediyorum vesaire. Biraz sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyorum. Çünkü benim aklım, ben o an için öyle. Şimdi başka yani e, zaman kavramı e, konusunda çok çalışma var hiperaktif çocuklarla ilgili... Zaman kavramı onlar için çok küçük milisaniyeler düzeyinde adeta ceryan eden, başlayıp biten süreçlerden ibaret. Yani birer dakikalık, milisaniye demiyorum ama birer dakikalık fotoğraflar şeklinde. Yani şu ana daha çok yönelik dikkatleri geçmiş ve bir sonraki adımdan ziyade şu andaki ihtiyaçlar. Bu anne babalardan da duyarsın. Mesela bir şey alacağız, bir şey almak istiyor, aldırmak istiyor. İlla şimdi ısrar ediyor. Diyorsun ki ya hafta sonu gideriz. Hayır şimdi gideceğiz. Kendini yerlere atıyor çocuk mesela. Hı hı. Çünkü hafta sonu onun açısından çok uzun Yok, bir vade. Bir şey. Çok uzun bir vade. Yani onu kavramsallaştırmakta zorlanıyor. Tabii ki biliyor hafta sonunun ne olduğunu. Bu bir aptallık falan değil. Ama o zaman dilimi ona çok uzun geliyor. Mesela bizim yaptığımız yine bir çalışma vardı. Sübjektif zaman. Yani zamanı nasıl algılıyorsun? Dikkati dağınık bir çocukla. Dikkati dağınık olmayan bir çocuğun algılamasında. E, dikkati dağınık çocuklar zamanı olduğundan uzun algılıyorlar. Yani beş dakikalık bir zaman geçti. Soruyorsun sence kaç dakika oldu? On dakika, on beş dakika gibi e, bir... E, Hı -hı. Yani ona çok uzun geliyor bütün her şey ve onun hızına ayak uydurmuyor. Hı -hı. Yani zihninin çalışma hızına. E, fakat e, bu zihnin... Hızlı çalışması her zaman bir artı değildir. Yani Çünkü hı hı. hızlılık e, isabetlilikte ve doğrulukta ciddi e, kayıplara yol açabilen bir şey. Bir şeyin hızlı çalışmasında bir de hızlı yani devamlı hızlı çalışması uygun bir şey değil. Gerektiğinde yavaşlayabilmek, gerektiğinde hızlanabilmek. Çocukların, e, hiperaktif çocukların yapmakta zorlandığı çevre koşullarının gerektirdiği e, davranış düzenlemelerini yapmakta zorlanıyorlar yani ya bileyim, çok hızlı giden iyi bir otomobilin olabilir ama şeyde, dar ve virajlı bir yolda otobanda gittiğin şekilde gidemezsin. Gitmeye kalkarsan olan malum zaten. Hı hı, evet. O yüzden genellikle ben çocukların başına hiperaktif çocuklarla ilgili hatta çok kaza bela olur. Yani düşerler hı hı. kalkarlar şeyi. Biraz da o süratlerinden. O diğer yandan onların hızlı ve kaliteli bir araba olmaları gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani onları yavaş ve külüstü bir araba haline getirmek değil tedavi. Hı hı. Sadece e, hangi yolda nasıl gideceklerini öğretmek, belki hı. bir yol bilgisayarı takmak falan hani <gülüyor> şeyler. Bir başkası da e, çok fazla öyle e, zorlanacakları yollara girmelerini en azından zorlamamak. Belki Biraz de. yavaşlayıp bir e, iniş çıkış yani Çok mu konuşuyorum bugün? Yok ama senin bildiğim bir konu olduğu için fark ediyorum yüksek sesle ve heyecanla Kendimi konuşuyorsun. Kaybettim evet. O nedenle <gülüyor> Sonra da tedavi işini birazcık istersen konuşalım yankı. Peki. Ya da istersen onu sonra ya da saklayabiliriz ama. Yok bence şey bu Kate Bush'un The Man with Child Eyes adlı parçası bir best of albümünden. standing so well of all my situations 94.9 Güzel Günler programında Büyükler için Çocuklu Hayat Bilgisi programında Kate Bush'u dinlediniz. The Man With Child Eyes. Çocuk gözlü adam. Değil mi? <gülüyor> e, şöyle Yazgan ve ben e, yankı, e, şeyi konuşuyoruz. Çocuklarda okula başlamayla birlikte hayatımıza giren sorunları. Bu özel bir program biliyorsunuz. Genellikle küçük çocuklar hakkında konuşuruz bu programda. E, geçen hafta yuvalardı. Ayrılık ve yuva bu hafta da İlkokul bir dikkat öğrenme bozuklukları, hiperaktivite hakkında ee, yine de ses düğmenizle oynamayın. Zaman zaman ben bağırıyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, şöyle benim çok heyecanlandığım ve susmak bilmez bir şekilde konuştuğumu söyledi. Hiperaktivite konusu açıkçası. Tabii benim, Sen, koysanız herhalde 24 saat konuşabileceğim. Eminim, eminim. Çok, e, zaman, emek harcadığımız bir konulardan biraz çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Tabii çocuklar için bunun düzeltilmesi de gerekli. Çocukların negatif şey almamaları için, çevrelerinden baskı görmemeleri için biraz evvel konuştuk ya. Yani çünkü çok hareketlilikleri bazen ortamı bozucu da olabiliyor ve hep itilen bu çocuk zaten yaramaz. Hey, yaramaz anne tarafından değil canım, öğretmen değil. Yani onu önlemek için aslında herhalde bunun farkına varıp bir müdahalede bulunmak lazım değil mi? Çünkü uzun vadede yapılan çalışmalar var Tabii. bildiğim kadarıyla. Nedir onlardan? Yani, biraz yani şey şöyle belki şöyle, şöyle düşünelim. Yani <gülüyor> birincisi hiperaktivitesi olan çocukların çok duygusal bir yanları olduğunu da biliyoruz. Yani Hı -hı. duygusal yanları korumasız ve çok ortada. O yüzden hani şimdi demin sen dedin ya ben hani mesela heyecanlandım. Sesim yüksek çıkmaya başladı filan böyle herkes seyir radyonun sesini kıstı şu bu. E, yani bu bir tür hiperaktif davranış diye düşünebilirsin. Yani da, duygularım benim davranışlarımı belirler hale geldi ve e, sesimin falan kontrolünü kaybettim. Hı hı. Ya da acıklı bir şey olsa sesimiz titremeye gözlerimiz dolmaya başlıyor. E, hiperaktivitesi olan çocuklarda duygu ve davranış arasındaki bariyer ya da filtre çok iyi çalışmıyor. Ve e, ikisi de birbirini fazlasıyla etkiliyor. Ve e, diğer yandan bir, uzun bir süre çocuklar kendi davranışlarının çok kendileri farkında olmadıkları için. Yani dışarıdan kendilerine bakıp da ne gibi bir etki oluşturduklarının farkında olmadıklarından dolayı çevreden aldıkları tepkiyi kendi şahıslarına yönelik bir tepki olarak algılıyorlar. Yani ben şunu yapıyorum, bu sonuçlara yol açıyorum. O sebepten insanlar Hı -hı. bana... Benle arkadaşlığı kesiyor yahut benden korkuyor yahut öğretmen beni sevmiyor ya da annem babam çılgına dönüyor beni gördüklerinde demek yerine ben öyle bir insanım ki demek ki çevredekileri ben üzmek, üzen hı hı. zarar veren rahatsız eden bir insanım sevilmeyecek mi insanım hı hı. demek ki benim hayattaki pozisyonum ve rolüm de bu. Hı hı. Yani benim de ol, olacağım hayatta işleyeceğim rol bu, izleyeceğim yol bu deyip bu pozisyonu bir kere benimsiyor çocukların büyük bölümü. Bunun dışında bir kendilerinin başka bir e, noktada olabileceklerine inançları olmuyor. Ne o yüzden şaşırıyorlar zaman? mesela iyi davranan birisiyle karşılaştığında e, iyi davranan derken disiplini tatlı sert ama e, aklı başında ve çocuğun durumunu anlayan bir öğretmenle karşılaştığında çocuk şaşırıyor. Aynı çocuk bir yıl önce başka türlü olan bayağı ciddi bir farklılık gösterebiliyor. Ne kadar zaman sence bu fark edilmeden giderse bu olay böyle bir şey etki oluyor çocuklardan? Yani bence e, bu tür özelliklerin doğuştan itibaren var olduğunu biliyoruz. Hı. O yüzden dikkat e, sorunlarını küçük yaşta tespit etmek ve anne baba tutumlarıyla başlangıçtan bunu e, en azından anne babadan yanlış davranışların gelmesini önlemek gibi bir e, hedef var zamanla ilgili bence böyle bir kuşku, böyle bir sorun e, akla düştüğünde e, bu konuda bir görüş almayı ben herkese tavsiye ediyorum. Görüş almak bazen bir kitap okuyarak, bazen bir internet sitesi ziyaret ederek, bazen e, bu konuda karı koca, anne baba e, gerekirse öğretmen vesaire birlikte kafa yorarak hı hı. yani tedavi deyince herkesin aklına hani gittik doktora bir şey yaptı vesaire. Sadece ondan ibaret değil tedavi benim anladığım. Çocuğun anlaşılması ve çocuğun özellikleri hakkında herkesin bilgi ve bilinç sahibi olması. Hı hı. Bu bunun sağlanması ile pek çok çocukta ciddi bir rahatlama ortaya çıkıyor. Efendim problemler ortadan kalkıyor mu kalkmıyor. Dikkat özelliklerinin büyük ölçüde değişmez olduğunu biliyoruz. Bu yapısal özellikler. Ama e, kalkıp bu özelliği olan bir çocuğu sen e, çok yarışmacı rekabetçi ezici bir sistemi olan bir okula sok fokarsan çocuğunu uygun olmayan bir koşula sokmuş hı hı. oluyorsun bir başka şey hatırlatmak lazım yani hiperaktif denen ya da başka türlü çeşitli davranış ya da öğrenme ya da duygusal problemler olan çocuklar için alınacak önlemler yani bizim burada tavsiyeleri biz filan Aslında bütün çocuklar için geçerli olan şeyler yani diyorum ki ben mesela hiperaktivite problem olasılığı yani problemin şiddeti en azından küçük bir sınıf ortamında öğretmen öğrenci oranının makul olduğu sınıflarda çok daha hafiftir ve ortaya çıkmaz. Peki dikkat problemi olmayan bir çocuk için de bu çok iyi bir ortam aslında. Yani her çocuğun Türkiye'de bence maksimum 20-25 kişilik sınıflarda okuma hakkı var. Yani bunun için... Hiperaktif olmak da gerekmiyor. O nedenle hiperaktivitesi, dikkat sorunu olan çocuklar için önerdiğimiz her şey aslında bütün çocuklar için geçerli, hı hı. gerekli ve yararlı özellikler. Ve buradaki temel amaç da efendim çocuk o gün öğretmeni daha çok sevsin ya okulu üzmesin ya da bizim keyfimiz daha iyi olsun diye bir tedavi önermiyoruz genellikle. Çocuğun gelişiminin en kritik olduğu dönemlerde yani... 14-15 yaşının öncesinde bir takım hayatın temel ilkelerini öğrenmek konusunda sıkıntı çekmemesi için akademik olarak gerçekten önemli bilgileri öğrendiği dönemde çalışma alışkanlıkları kazandığı dönemde bu özelliği seviyle sorun yaşamaması için ve senin demin az önce işaret ettiğin çocuğun çevre ile ilişkisinde kendisini devamlı eleştirilen, kötülenen dışlanan bir tip olarak görmemesi ve bu rolü de benimsememesi için böyle bir şey gerekiyor uzun vadede depresyon ciddi bir risktir hı hı. çeşitli başka şeyler var ama burada girmeyeyim istersin fazla sağlık programı haline dönüşüyor sağlık <gülüyor> programı ama o kadar da sağlık değil konferansa dönüşüyor çünkü ama bu konuda birçok faydalı kitap var mesela bu Eyüp Sabri Ercan diye bir arkadaşın yazdığı hiperaktivite hakkında kitap çok faydalı bir sürü ödev yapma öğrenme dikkatle ilgili bir sürü çok güzel kitaplar çıktı piyasaya İngilizce bu konuda problemler hakkında bir sürü kitap var Türkçe çok iyi bir web sitesi var bu konudaki aile anne babaların bir araya geldiği kurduğu çift ve çift ve çift ve nokta hiperaktif nokta burada birçok bilgi var biz kendi e, şahsi web sitelerimize, ben kendi şahsi web siteme inşallah o oluşursa e, bu tür bilgileri koymayı düşünüyorum. Bir tane ben bir okulda hiperaktivite ile ilgili bir kitap hazırlıyorum. Herhalde Ekim'de çıkmış Ekim'de diyorum, Kasım'da çıkmış olacak. Çok faaliyet var aslında bu alanda. Hı hı. Şimdi bütün şey, evet bizim çocuğumuz kitabı uymak zorunda değil, kitabı bir durumda olmak zorunda değil. Burada çocuğumuz hiperaktif olup olmadığını bilmek sadece onu tanımak ve ona uygun davranmak için bize bir araç. Hı hı. Bunun tedavisi, dikkatini düzeltecek, işte ilaç verdi, şunu yaptı, terapi yaptı. Onlar ayrı. Onlar gerçekten işin teknik ayrıntıları. Ama çocuğumuzu tanımak için bir araç diye düşünüyorum. Çok güzel. Sağ seni susturdum bugün ben. Yani... <gülüyor> yo çok güzel. Ee, ben de zevkle dinledim. Ee... Ben evde de anlatabildim. Peki Yank bu konuda e, şehirde yani İstanbul'da tabii aktiviteler oluyor mu? O zaman oluyorum. zaman toplantılar. Mesela bu hiperaktif org sitesine girilirse mesela orada haft, ayda bir e, pazar testleri yapılan bir toplantı var. Ben de zaman zaman e, zorunlu, zorunlu konuk konuşmacı olarak empozi oluyorum galiba orada. E, öyle bir şey var. E, bu pazartesi sabahları oluyor ayda bir kez ama hangi pazartesi olduğu değişken bunu çift ve çift ve çift ve hiperaktif.org'dan öğrenilebilir. Bu çok anlamlı, güzel bir forum vari bir program oluyor. Hem bilgi aktarımı hem anne babaların birbirini tanıması ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olması için. Bunun dışında tabii pek çok danışma merkezinin vesaire düzenlediği konferanslar, faaliyetleri oluyor ama onlar genellikle hani orayla aktif ilişki içinde olanların daha çok hı hı. haberi olan şeyler. Televizyon programlarının ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kim yapsa bu konuda bayağı ciddi bir feedback alınıyor ya da 3-5 kere tekrarlanıyor. Biz de, ben de bu Dehader bu konudaki derneğin yöneticileriyle öyle bir şey yapmıştım. Bayağı işe yaradığını gördük. Yani burada yani dikkat ne, öğrenme ne? duygularımızı e, nasıl e, uygun şekilde denetleyebiliriz? Hayatı nasıl yönetebiliriz? Aslında ben e, dikkat eksikliği hiperaktivite hiperaktiviteyle çalışmanın getirdiği şeylerden birisi e, gerçekten hayatın çeşitli ayrıntılarını e, nasıl planlarız ve nasıl yönetiriz konusunda e, düşünmemi benim çok arttırdı. E, Hı -hı. Gündelik hayata ayak uydurmak, hayatın tadını çıkarmak. Çünkü Dikkatimizi vermekte zorluğumuz varsa belli konulara ve bu, e, bu konuda yani dikkatimiz üzerindeki komutamız zayıfsa sadece çok ilk görünüşte keyifli olanlarla ilgilenip ilk görünüşte keyifli olmayan şeylerle ilgilenemiyorsak bu bazen bir sorun oluyor. Yani bu e, görünüşü güzel yemekleri sadece yiyip görünüşü güzel olmayanları ya da hemen ağzımıza geldiğinde tadını vermeyen yiyecekleri tadını varamamayı mesela getiriyor. Hı hı. Değil mi? Mesela baklava, börek falan gibi şeyler, yağlı ve şekerli olan şeyleri hemen tadı ağzına gelir ve çocuklar genellikle dikkat edersen bunu severler. Şekerli ve hı hı. yağlı, unlu, karbonhidratlı şeyleri. Ama sebze, örneğin enginar. Mesela İzmir tipi enginar özellikle. Yaprağa <gülüyor> emilen. Onun tadına varabilmek için iyice emmen, bir süre ağzında tutabilmen, hani hemen yutmaman yani Hatta üzerine belki bir bardak su içmen bir proses gerektiriyor. Yani belli bir süre geçirmen gerekiyor. Derinleşmen gerekiyor ilişkinde. Ancak o zaman tadına varıyorsun. Yoksa ilk şöyle bir tatsan iğrenç bir şey deyip tükürüp yani ben öyle yapıyordum çocukken. Dikkatim <gülüyor> kısayken dikkatimi daha bir toparladığım zaman bu arttı. ilişkiler için de öyle. Öyle evet. En yani derinleşme fırsatı... E Derinleşme fırsatı vermiyor bence hiperaktivite Hayat, hı hı. hayata derinleşme fırsatı vermiyor ilişkilere derinleşme fırsatı vermiyor ve her şeyi çok yüzeysel yaşamaya hı hı. sebep oluyor. Evet. O Zor ve tatsız bir. Yani şey. o o problemi yaşayan çocuklar için asıl sorun tabii, yani tabii. ve onların büyüklükleri için asıl sorun ve hayatın tadını almayı önlediği için ileride depresyon hı hı. Iı, sebebi oluyor hayatın tadını almıyor öğrenemiyor çünkü. Güzel çok. Ağzına sağlık Yankı. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün konuşmaktan yani gevezelikten ama bir daha bu kadar konuşmayacağımı söz veriyorum. Yok canım. Şey kalmadı, bakalım. zaman kalmadı. Aslında bir e, kupa parçası çalacaktık ama çalamadık. Ayrıca cd'sini de evde unutmuşuz. E, dikkat dağınıklığı <gülüyor> probleminin muzdaripleri olarak e, bir e, şey, email adresimizi vereyim. Doktor at güzel günler. .com elektronik posta adresimiz dr.guzelguner.com Sizlerden gelen elektronik postalar gerçekten bizi bir kere sevindiriyor. Hani oh dinliyorlar falan diye. İkincisi çok yol gösterici elektronik postalar alıyoruz. Tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Bazen tatminkar cevaplar veremeyebiliriz. Ee, kusura bakmayın. Ama e, hepsi ulaşıyor ve cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bundan sonraki haftalarda normal gündemimize yani ya, çocuğu daha küçük çocuklara iki gelmiyoruz. yaşından itibaren büyütme ile ilgili sürecimize geri döneceğiz. Bu arada yeni yayın döneminde sürpriz konuklarımız falan <gülüyor> <gülüyor> sizleri bekliyor olacak. Hazreti de promosyon, promosyon yapacak bir şey yok ki. Ama değişik konular ve değişik konuklarla tekrar karşınızda <gülüyor> olacağız peki evet. şimdilik böyle herkese şimdilik hoşçakalın uzunlar. güzel günler hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan